İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Fransız ordularının atlarına büyük gümbürtüler dinleterek güçlü hoparlörlerden onlara sesler vererek atların ürkmesini ve ordunun dağılmasını sağlamışlar. Bu daha önce Kös ile yapılırdı ve Osmanlı ordusunda mutlaka Kös bulunurdu. Kös bilindiği gibi davulun büyüğüne deniyor. Davullar tahtadan ve çemberli ağaçlardan yapılıyor ama Kös Metalden yapılıyor. Metalden olduğu için çapı çok geniş oluyor. Manda derisi perdahlanarak köse geriliyor. Alt tarafı da kunik bir vaziyette olduğu için sesi çok çıkıyor. Hatta bu kösleri taşıyabilmek için bazen deve, bazen öküz kullanılıyor, bazen de fil kullanılıyor. Böylece fillerin sırtında taşınan çok büyük bir kösün sesi her daim gümbür gümbür bütün şehri adeta inletiyor. Mehteran içerisinde davul var ve kös var. E, kös hakani dediğimiz yani mehterde bulunan kös her zaman çalınmıyor çünkü size o kadar güçlü ve kuvvetli ki ancak bayramlarda, özel törenlerde vesaire yani şehrin hepsinin duyması gereken hallerde e, kösü hakanî getirilip e, mehter takımında kullanılıyor. Diğer zamanlarda normal davullar kullanılarak mehter takımı yürüyor veya konser veriyor. Viyana Önlerinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa e, her gün köz çaldırmıştır ve daha sonra Viyanalılar eğer siz bu köslere biraz daha devam etseydiniz belki de şehrin içerisindeki pek çok insan bu közlerin seslerinden bir oldukları için teslim olacaklardı demiştir. beri taraftan Kanuni'nin Viyana seferinde ise aynı şikayetle gelip muhasarayı birkaç gün daha devam ettirip köş çalmayı sürdürseydiniz belki de biz teslim olacaktık." şeklinde söylemişlerdir. Efendim, köşler çok ses çıkardığı için köslere yakın giden atların kulakları bağlanarak sefere gidilirmiş. Ayrıca köş yüklenen develerin ve öküzlerin yahut da fillerin kulakları belirli bir müddet bağlansa bile zaman içerisinde bu develer, bu öküzler mutlaka sar olurmuş. Seferden kalıp yıllarca köz taşıdıktan sonra artık sefere çıkamayan yahut da köz taşıyamayan deve yahut da öküzler de padişah tarafından ödüllendirilmek üzere boyunlarına bir ferman asılır. O ferman dolayısıyla halk bunlara hiç dokunmaz. Onlar da azat bir şekilde nereye giderse orada yayılır. Nerede yemek bulursa orada yerler. Hiç kimse de bunlara kış demezmiş. Onlara dokunmak bile adeta yasakmış. Günlerden birinde böyle bir deve... Bahçeler arasında ilerlemeye başlamış. Fakir fukara adamlardan birinin bostanına doğru yaklaşmış. Adamcık bir taraftan deveye bakıyormuş, bir taraftan bostanına. Tam da korktuğu olmuş, deve bostana girmiş. Başlamış diye yiyip yutmaya, her şeyi sömürmeye başlayınca adamcık gitmiş eline bir teneke almış, bir de küçük sopa almış. Biraz tık tık vurmaya başlamış. Kös dinlemiş, deve mümkün mü? Gitmiş daha yakınına gene kar etmemiş. Biraz daha deveye daha sert, devenin tenekeye daha sert vurmaya başlamış. Devenin hiç aldırdığı yok. Uzaktan bir komşu onu görünce demiş ki, komşu hiç uğraşma. Bu köstünlemiştir. Senin teneke sesinden ürkecek, korkacak değil. Türkçemizde köstünlemek deyimi buradan kalmadır. Yani bir şey için kımıldanmayan, Duymazdan gelen, herhangi bir hareket yapmayan ve cevap vermeyen insanlar için kös dinlemiş yahut da kös orada oturuyor şeklinde kullanırız kösler ve develer dolayısıyla.